açık kaste Qué rico el mambo Mambo Qué rico eh eh eh mambo Qué rico el mambo Mambo Qué rico eh eh eh mambo Qué rico el mambo Mambo No qué rico eh Evet, Açık Radyo 94.9 ve açıkradio.com.tr adresinden yayın yapıyoruz. Açık Gazete devam ediyor. Ee, şimdi bir konumuz var. Ee, kendisi e, Ali İzatiyyaki bizim programcımız. Aynı zamanda iş sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan bir hekim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet konumuz da e, 19.sü yapılmakta olan e, iş Sağlığı ve İş Güvenliği e, Kongresi. Evet, dünya defa, ölçeğinde yapılan. Evet dünya kongresi Türkiye'de de ilk defa yapılıyor. Evet. Bilgi verebiliyor misiniz kısaca peki? Bu e... 1955 yılından beri her üç yılda bir tekrarlanıyor. Hı hı. Uluslararası Çalışma Örgütü e, bu işin asıl şeyi evet. onun işte, teşviki e, himayesiyle yapılıyor diyelim. E, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumları Birliği destekliyor. Hı hı. E, ülkelerin de Çalışma Bakanlığı yani ulusal otoriteyi temsil eden e, kurum işin içinde oluyor. Geçen e, en son Seul'de yapılmıştı. Üç, üç sene önce. Iki. Üç yıl sonra da Almanya'da yapılacak. E, büyük bir toplanma tabii. <gülüyor> yani birçok kongreden ve çalıştaydan e, sempozyumlar, kongreler, teknik işte çalışmalar, ihvalak masa toplantıları, bölgesel işte toplantılar çok oldukça kapsamlı bir çalışma programı var. <gülüyor> e, yarın. Yanlış bilmiyorsam son gün evet, evet. toplantının 11'den beri devam ediyor. Peki benim burada aklıma gelen bir soru var. Hani diğer kongrenin içeriğiyle ilgili konuşuruz ama örneğin hani benim kendi takip ettiğim konu olması bakımından AB üyelik müzakereleri hani ilo sözleşmeleri aklıma geliyor. İşte bizim mesela sosyal politika başlığımız bazı ilo sözleşmelerini ee, henüz imzalamadığımız için açıklamıyor ama bunun il onunda katılmasıyla ülkenin e, çalışma bakanı tarafından e, bunlar gündeme geliyor mu? Şey, geliyor. <gülüyor> geliyor. Mu? <gülüyor> Başbakan açılış konuşması yaptı. Evet. E, orada hem e, sendikal e, faaliyeti düzenleyen yasalar bakımından bir iyileştirme e, yapacaklarını önümüzdeki dönem. Şu Hı. ana kadar istihdamı arttırmak için gayret gösterdiklerini. Bundan böyle istihdam şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili ve çalışma barışının tesis edilmesiyle ilgili hatta çok ilginç kimi arkadaşlara hani <gülüyor> mütebessim böyle bir şey konuşmada öyle unsurlar verdi ki hani kapitalizm insanları mutlu edemedi filan böyle. Kim başbakan konuşmasın <gülüyor> yani gerçekten ilginç bir konuşmaymış. Şey diyor, ilonun 187 sayılı konvansiyonu kabul edeceğiz evet. diyor. İşte sendika yasalarını iyileştireceğiz diyor İLO normlarını esas alarak. Bunlar aslında iyi haberler. Eğer evet. beklenecek, yani yapılırsa. Su, vaat edilen süre içinde hızlıca yapılırsa iyi şeyler. Özellikle iş sağlık güvenliği yasa tasarısının yeni yasama döneminde hemen ele alınıp çıkarılacağını vaat etmiş olmaları. Bunu hem bakan söyledi hem başbakan söyledi. Hı hı. İyi bir şey. Biz bunu takip ediyoruz. Yaklaşık 3-4 yıldır konuşulan bir konu bu. Elden ele taslaklar dolaştı. Tabii bunu bütün ilgilileri Türkiye'de bilir. Bu yasanın çıkmasının en önemli engeli işveren kuruluşlarının özellikle Türk işverenler sendikaları, konfederasyonu, teskin filan yani şiddetli muhalefeti hükümet içinde yaptıkları lobi nedeniyle bunu yani ertelemeleriydi yani esas problem buydu. Bunu yakın takip edenler biliyor. Türkiye'de işverenler farklı segmentlerde farklı davranıyorlar. Mesela benzer bir örnek daha verelim. Bu sosyal güvenlik başlığından müzakereler çerçevesinde bahsettik. O başlığın açılmasında da AB tarafı açısından bir sorun yok. Türkiye sözleşmeleri imzaladığı takdirde açılacak. Bu da zaten bir taahhüt Türkiye'nin müzakereler sürecince vermiş olduğu bir taahhüt ama e, açılması gündeme geldi yaklaşık bir bir buçuk yıl önceydi ilk e, yoğun şekilde e, yine karşı çıkan aynı e, tesisik tarafından bir e, lobi çalışması yürütülmüştü benzer şekilde. Yani bu kongrenin önemli temalarından biri tabii aklı başında işin entelektüeli insanlar tarafından çok iyi ifade edilen sürdürülebilirlik meselesi. Bunun da sadece iktisadi sürdürülebilirlik değil hani daha toplumsal derin bir manevi anlamı olan etik temeli olan yani insani bakımdan sürdürülebilir olması yani birbirimize bakabiliyor olma halini sürdürebilmek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kuşaklar boyu yapabilmek yani bu, bu çok önemli bir konu. Bunun önemli bir bileşenini oluşturuyor bu iş sağlığı iş güvenliği konusu. Türkiye'de maalesef işin bir kere şunu söylemek lazım tabii. Yani bugün benim gibi bu işin yıllardır içinde olan insanlar için işte 140 ülkeden 4000'e yakın katılımcının bulunduğu böyle devasa bir organizasyonun Türkiye'de bir gündem oluşturması bu konuyla ilgili tabii böyle organizasyon büyüdükçe uluslararası katılım arttıkça ilgi de artıyor. Başta bu hani çok inandırıcı ve sadece bilgi değil kuşkusuz. Yani insanlar yaptıklarımız hani kongreler böyle bilginin, deneyimin, çalışmaların paylaşıldığı bir yerdir. E olsun biz şimdilik hani kongreye bir şey götürelim diye de bir şeyler yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gündeme gelsin. Olsun ama böyle evet. emekleme dönemi bunlar anlaşılabilir şeyler. Yani, yani hiçbir şey yapmamak böyle, bir alternatif değil tabii ki. Yani böyle bile olsa bugün hani bu kadar çok insanın seferber olması, koşturuyor olması, yazıyor, çiziyor olması falan hoş şeyler. Bunun arka planına baktığımızda 2004 yılı, 2003 yılı sonu, 2004 yılı civarında ardı ardına yayınlanan hani yönetmelikler yani bir 30 yıllık faz farkı verdi. Bu kapandı ama çok kısa bir sürede kapandı. Yani hazmı zor. Yani 30 uygulama meselesine geldi. Yani insanlar hani zihinsel olarak buna hazır değil, teknik altyapı hazır değil, ilgili uzmanlar yetiştirilmiş değil. Bu dört 5 yıl içinde biraz düşe kalka bir yol alınıyor. Ee, bu kongre kapsamında ben çok şeyle ilgilendim. Bu hani Arap ülkelerinin oluşturduğu bölgesel toplantıya katıldım özellikle. Orada hani bu son dönemki da. çalkantılar ve bir yandan da yani bir, biraz trajikomik tabii yani Irak'ta. Işte bir milyon insan ölmüş. Şimdi orada iş sağlığı, iş güvenliği konuşmak e, tuhaf yani. Kendi içinde <gülüyor> garip bir şey gerilim barındırıyor. Yani evet. bir anda bütün o sağcılık duygusunu kaybediyorsunuz. Orada işçi ölümleri, işte meslek hastalığı falan konuşacaksın. Her gün bombaların patladığı, insanların sokağa güvenle çıkamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Buna rağmen o, o ülkelerde olan bitene bakıldığında ya da işte kendimizi kıyaslayacağımız hani daha kötü durumda olan yerlere bakıldığında mühim bir yol aldığımızı teslim etmek gerekir. İş sağlığı iş güvenliği Evet konusunda. bu da o süreci taçlandıran bundan sonrası için biraz daha hani zemin oluşturan anlamlı bir şey olacak. Peki iş sağlığı iş güvenliği yasa tasarısından da bahsettiniz. Ee, bu başbakan konuşmasında da yeni yasama döneminin başlamasıyla beraber ilk ele alınacak yasalardan bir tanesi olacağı vaadi e, varmış. Bu yasa tasarısının içeriğine baktığımız zaman e, sizin son gördüğünüz tasarı en azından e, ihtiyaçları karşılıyor. Veciz bir ifadeye kendileri de dönüştürmüşler. İnşallah aynen bu ifadenin sınırlarını koruyarak yasalaşır. Hı hı. Bütün hani bu konuya duyarlı örgütlerin de bu yasayı parlamentodaki seyri sırasında takip etmesi, hani komisyon çalışmalarına katılması, etkilemesi için yani yasa çıkmadan önce elden gelenin yapılması gerekiyor. Hı hı. Hani artık buna ilişki, temas, lobi ne diyeceksek herkes kendi bulunduğu yerden bir kanal bulmalı. Ama ifade ettikleri şey güzel. Bir kere Türkiye'de biliyorsunuz iş kazası tanımı gereği sadece sosyal sigorta kurumun, güvencesi kapsamında olan insanların problemidir. Yani sigortalı olan Türkiye'de iş kazası geçirir. Örneğin bir polis memuru şehit olur. Yani mesleğini yaparken yaşamını yitirdiği halde iş kazası sayılmaz. İş kazası sayılmadığı zaman onun hani niçin bu ölüm olduğu konusunda bir araştırmaya fırsat vermez. Üzerine bayrağı örttüğümüz evet, zaman o mesleki tabii. problem ortadan kalkmış olur. Ee, bir kere bu konuda diyorlar ki kamu ve özel ayrımı olmadan bütün çalışanları kapsayacak bu çok önemli bütün iş herhangi bir hani kurumsal yapısına bakılmaksızın bütün işverenleri kapsayacak bütün çalışanları işçi memur ayrımı olmadan kamu özel olmadan bütün işverenleri bir de bir Türkiye'de 50 sınırı vardır. 50'den fazla adam çalıştıran, işçi çalıştıran, iş yerleri işte iş yeri hekimi bulundurur, iş güvenliği mühendisi bulunur, iş yerinde iş sağlığı, iş güvenliği kurulu oluşturulur. Burada hep eşik 50'dir. Hmm. O yüzden birçok birçok orta ölçekli kuruluş 49'da kalıverir nedense. Bunları bir maliyet unsuru olarak gördüğünden. Hmm. Ee, şimdi bu yeni yasa bu ölçek eşiğini de ortadan kaldırıyor. Yani herhangi bir ölçek her yer eşi olmadan her iş yerinin her iş yerinde bu önlemlerin alınması için e, bu servislerin sağlanması gerekiyor olacak. Peki bir de e, sigortasız e, çalıştırılanlar e, durumu var e, yasa kapsamında. O ta tamamen şey artık kayıt dışı. Yani evet. bu yasa daha çok hani bir şekilde kayda alabildiği insanı herhalde şey Hı. yapacak ama o ayrıca bakanlığın farklı hani çalışmaları sırasında bu kayıt dışı çalışmayla mücadele ettiklerini, edeceklerini söylüyorlar. Hepimize tabii görev düşüyor yani herkesin burada tanık olduğu her yerde bununla mücadele etmesi lazım. Bunu meşrulaştıran evet. her türlü uzlaşmadan kaçınması lazım. Evet. Peki e, yani biraz da biz çalıştırıyoruz yani evlerimize temizlik yapmayı hanımlar geliyor yani evet. gün bile olsa bir gün bile olsa bir saat bile olsa bizim onu kayda geçirmemiz lazım sorumluluk almamız lazım hani bütün e, hani, prensip olarak uygar yurttaşların bunu hani itseleştirmiş beklediğimiz Hı -hı. yurttaşların bir yerlerde tanık olduğu, katıldığı bir durum bu. Bu sigortası çalıştırma durumu. Hepimizin de buna hani hassas davranması lazım. Evet, bunun mekanizması da var aslında. Olmayan <gülüyor> bir şey değil, değil. komik şeyler var. yani Sendikada sigortası çalışan adam oluyor. Meslek örgütünde sigortası çalışan adam oluyor. Evet. Yani buna hepimizin özen göstermesi lazım. Sadece yasal düzenlemeli olmuyor yani. Kongreye dönecek olursak, başka ne gibi konular ele alınıldı? Sizin açınızdan. Şimdi tabii... Kongre deyince aslında tabii biraz e, birkaç farklı boyut var. Bir, hani e, politika yapıcıların yan yana gelip bilgi görgü paylaşması, e, meslek profesyonellerinin yan yana gelip e, bilgi görgü paylaşması, bir de yani bilimsel bilgi güncelleme fırsatı yaratılmış olması. Hı. Şu anda ben hani poster alanını gezdim, çok şık, hoş çalışmalar var. Tabii sonuçta bir grup insanız biz iş bölümü yapıyoruz. O kadar paralel faaliyet var ki hepsini hani takip edilmek gerçekten çok güç. Benim ilgi duyduğum e, konularla ilgili katıldığım oturumlarda e, şey çok yüksek değil. Yani doyuruculuk bakımından, bilimsel e, güvenilirlik, güncellik bakımından ya da entelektüel merakı hani kışkırtması ve hani e, tatmin etmesi bakımından öyle çok heyecan verici şeyler, yeni şeyler hani yok %10 %20 civarında... 8 oturum izledim. ...ikisi çok hani anlamlı bir eşiği aşabilecek durumda. Kimisi hani bir şey satmak için geliyor, kimisi ilişki yakalamak için geliyor. Tam bir panayır havası yani aslında. Bu kadar ölçek büyüyünce Başka bir şeye dönüşüyor yani alışık olduğumuz o bilimsel kongre atmosferini artık yani belki de beklememek lazım. Bir e, network ve evet, evet. hizmeti de sağlıyor diyorsunuz. Ama şey iyi tabii yani bizim ülkemizde bu işle ilgili profesyonellerin hani farklı dinamiklerle dünya ile ilişkisi çok sınırlıydı. Yani bir 6-7 yıl önce. Hani en hani, işletme içinde en az önem verilen bir konuydu. Emekli askerlere bırakılan işte idari işlerden sonra birinin takip ettiği işçiye iki ayağa bir baret aldırılacak konusu ya da yangın veya patlama gibi duyarlı işler yapan yerlerde de teknik emniyet yani patlamayı önleyelim hı hı. bunun ötesinde bir anlamı yoktu. Dolayısıyla bu yetişen arkadaşlar e, bu işin içindeydi. Devlet tarafında da müfettişler bu işi takip ediyorlardı. Devlet 70'li yıllarda iyi yetiştirdiği insanları e, dünyayla irtibatlandırdı, çeşitli enstitüsler ziyaret edildi, e, eğitim maksadıyla adam gönderdi filan. 30 yıldır yoktu böyle şeyler. Dolayısıyla çok kapalı, kapalı ufku dar. Yani ne olup bittiği konusunda bil, bilgisi, görgüsü ama kabahati de değil, adama bir şey söyleyemiyorsunuz. Bu vesileyle biraz... Açılma, o kırılma <gülüyor> imkanı bulunuyor diyorsunuz. Çok farklı dillerden, çok farklı böyle etnik mensubiyeti olan yani salonda böyle hani... Bambaşka giysilerle birçok insan hoşuma gitti yani o atmosfer e, yıllar önce ben kendimi hatırlıyorum e, bir e, Belçika'da bu konuda çalışan bir enstitüden iki profesör e, işte Türkiye'ye gelmişti ve e, çok şaşırmışlardı hani burada o konuda spesifik olarak çalışan bir enstitü bulamamışlardı bir ortaklık yapmak istiyorlardı e, Türkiye'de kapsamını alıp hani bu konunun çok e, işte bu bahsettiğim dört yıl belki beş yıl öncesi ee, şimdi diyorsunuz o biraz değişmeye başladı artık. Ya O Türkiye'nin kanayan yarısı. Şimdi e, önemli konuşmacılardan biri Finlandiyalı. Finlandiya'da beş bölge ofisi olan, 800 çalışanı olan işçi sağlığı enstitüsünden söz ediyor. Hmm. Tabi ama bu enstitülerin arkasında o ülkedeki örgütlülük ve özellikle sendikal örgütlülüğün gücü yatıyor. Yani şimdi Türkiye'de siz bu ayağa baktığınız zaman biz o testi kırılmadan da bunları konuştuk bu dönemleri evet, iyi evet. hatırlayan değerli hocalarımızla. Onlar çok anılarıyla da bunu zenginleştiren iyi şeyler anlatıyorlar. Hani Türkiye'de maalesef bu işin tarihi boyunca hiçbir zaman işçi sendikaları bu konuyu doğru takip edip güçlü bir şekilde ele almadı. Zaten 12 yıl sonrası gelişmeleri biliyorsunuz şu anda sendikaların gücü çok zayıf yani iş yerlerinde. Ama bizim mesela o konuşmanın yapıldığı salonda TİSK başkanı vardı. Yani onlar iş yerlerindeki sendikal faaliyetleri sınırlamak, dağıtmak, olası bir sendikalılık, sendikalılaşmaya karşı ne gibi tedbirlerin alındığı çok iyi bilen insanlar karşıya çıkıyor. Finlandiyalı diyor ki hani işçi sağlığı konusunun hani bu sürdürülebilir iş yaşamının etik zemininin kurulabilmesi için de insanların korunması için güvenlik kültürünün geliştirilebilmesi ve topluma yayılması için örgütlü olmak gerekiyor diyor ve sendikaların bu işte çok ciddi bir payı var diyor. E, o, o vatandaşların bunu nasıl dinlediklerini ben çok merak ediyorum yani. Ama örgüt kelimesi zaten korkulan bir kelime biliyorsunuz. <gülüyor> Eskiden bir söyleyince kavga konusu oluyordu. Şimdi buralarda medeni bir şekilde dinliyorlar. Bunun bir öğrenme olduğunu belki bu vesileyle hani o bakımdan da bir ilerleme zemini oluşacağını düşünüyorum. Tabii şu şeye de düşmemek lazım. Türkiye çok garip paradoks yani. Eskiden e, bunu ancak bu zeminlerde konuşabiliriz. Her yerde de anlaşılacak bir şey değil bu. Hı hı. E, bu işi sahiplenen insanlar da şimdi şöyle de bir refleks var yani. AKP iktidar bu alanları şu anda yeniden düzenliyor. Dünya ile ilişki kuruyorlar. Çok paradoksal. Yani Çalışma Bakanlığı ilk defa e, 40-50 uzmanını... Yurt dışının çeşitli enstitülerine gönderdi. Uzun süre vakit geçirdiler. Önemli bir bilgi görgü edindiler. Bu ülkeye transfer ediyorlar. Ama geleneksel olarak politik manada bu işlerin sahibi sayılan insanlar değiller. Şimdi bu işlerin sahibi sayan insanlar da ...yapılan her şeye muhalif bir yerden konuşunca ortaya garip bir <gülüyor> gerilim çıkıyor. <gülüyor> ben de rastladım öyle şeyleri e, haberlere de rastladım basında da. Ben ne yapacağım da. bilemiyorum örneğin. <gülüyor> Haklısınız, basında da rastladım ben onlara. İşte hani e, küçümser bu kongreyle ilgili e, bazı haberler vardı. E, biraz tabii hani hiçbir şey yapmadan da bir şey olmuyor bir yere varılamıyor. Ben, ben bu tür imkanların verdiği temas olanaklarını temas yüzeyini sonuna kadar hani zorlayıp bunun yarattığı gündemin içine girip onu yönetip adım atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kimin ne yaptığı önemli değil yani. Şöyle düşünelim mikro ölçekte ben bir iş yeri olarak iş yerinde şu anda düşünüyorum ne yapabilirim. Yapabileceğim en radikal şey göz göre göre sağlığını yitiren ve yaşam, beklenen yaşam süresini hani Kısaltan şartlarda hı hı. çalışan insanların bir kere mümkünse etkili bir şekilde korunması için her türlü girişimde etkili girişimde bulunmak ki bu bazen kavga gürültüyle oluyor bazen teknik bir bilgiyi devreye sokarak oluyor ve bu insanlarla ilgili kayıtların çok sağlam tutulması bu insanların hakkının hukukunun gerektiğinde korunabilmesi için. Bu bir meslek adamın yapacağı en radikal eylem. Yani politik içeriği bakımından da insani içeriği bakımından. Yani ikinci bir kod kumlama işçileri e, vakası olmaması, olmaması lazım. Yani, o, bu ülkede e, bugünlerde olacak şey miydi? Yani geri dönüp düşünüldüğü zaman bu ülkenin yüzüne çarpmak lazım onu. Yani bir buçuk milyar dolarlık kod ihracatı yaptık diye övünenlere bu bedelle yaptığınızı her zeminde hatırlatmak lazım. Evet bugün geri dönüp baktıklarında onlar da a bu yüzden mi oldu canım bu önlenebilirdi diyorlardır. Yani o kadar büyük bir endüstrinin e, bu kadar hasar yaratmadan bu işi yönetmesi mümkündü. Bu tamamen körlükten eee yani hakikaten bilgisizlikten, kenarda kalmışlıktan, unutulmuşluktan olan bir şey. Evet bu dünya ile entegre olmak belki bu bakımdan da bu unutulmuşluğu kenarda köşeli köşede kalmıştı kırabilecek bir girişimde olabilir. Biraz da aslında isterseniz Kalan zamanımızda bir beş 6 dakikamız daha var. Bu Yine o meseleye dönerek testi kırılmadan programının daha önce gerçi burada ele alındık ama şimdi kitabı çıkıyor. Şöyle yaptık biz de bir Kitap çıkıyor daha doğrusu. Çıktı. Ligi. Kongreye götürdük. Evet. <gülüyor> Çok keyifli bir şeydi bizim için o program denemesi. Hı hı. Hem kendimizi tazeledik hem bu konuya katkıda bulacak insanlarla buluştuk, görüştük. Kıyamadık bir, bir şekilde hani şey olsun ulaşılabilir bir kaynak vasfı var çünkü içindeki kimi konuşmaların. Tabii konuşma sırasında farklı bir atmosfer oluşuyor ve bazı yerler eksik kalabiliyor. Bazı yerleri tamamlamak gerekiyor. Üç yıl önce konuştuğumuz konuların bugün ne durumda olduğu konusunda bir güncelleme ihtiyacı var. Bunları yapmaya çalıştık. Hı hı. Takip ettiğimiz iki mühim konu vardı: bir tuzla tersaneler bölgesi, bir Kod kumlama işçileri. Onlarla i̇şte aslında gibi, sizin dediğiniz gibi hani e, övünülen sanayiler, bir buçuk milyar dolarlık evet. işte ihracat, işte dünyada bilmem kaçıncı gemi inşası sektörü. Ama ikisinde de bedeli evet. e, bu şekilde. Tabii. Ee, bu, bu konularla ilgili o gün konuştuklarımızı bu bakımdan o sektörlerde ya da o, o zeminde neler oldu? Mesela kod kumlama işçileri için daha sonra ne oldu, ne yapıldı, nereye gelindi, hangi yasalar çıktı, hangi duyurular yapıldı, hasta sayısı kaça ulaştı, kaç ölüm oldu filan onları toparladık, güncelledik. Ee, tarihe tanıklık sayılacak iyi konuşmalar vardı. Örneğin işte Türkiye'de ilk meslek hastalıkları hastanesini kuran ilk başhekim. Ve enstitü için altyapı hazırlayan bir adamdı. O onun mesleki serüveni aslında Türkiye'nin bu bakımdan tarihine çok önemli tanıklık içeriyordu. Turhan Bey vardır bizim yine. Türkiye'de ilk defa meslek hastalıkları uzmanı olmuş bir e, kişidir. Çok önemli bir emeği vardır. Onlarla konuşmuştuk. Onları tarihe tanıklık diye bir bölüm yaptık. Takip ettiğimiz dosyaları bir bölüm yaptık. Mesela bu kongrenin en önemli teması kültür teması. Yani bu iş böyle teknik bir bilgi alanı değil. Bir davranış, inanışlar normlar alındır ve hani o bakımdan bu kültürün desteklenmesi hani iletişimi de içeren toplumun bir sürü farklı katmanının hani katkısını ve sorumluluğunu içeren önemli bir konudur. O konularla ilgili yazılar var. Zaten ele almıştık. Pandemiyi konuşmuştuk arkasından pandemi patladı. Hı hı. Hani çok iyi konuları konuşmuşuz. Onları dün bugün ekseninde tekrar toparlayıp kitap yaptık. Sağ olsun Ömer Bey de çok güzel bir ön söz yazdı. Bize destek oldu. yani okuyan insanlar için iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Evet, e, Ariza Bey çok teşekkür ederim. Belki ben söylemek istediğim başka bir şey var mıydı şeyle ilgili e, bitirmeden önce? Yok ben e, daha sonra belki tekrar hani fırsat olur e, tam performansın ne olduğunu bilemiyoruz yani e, biraz da hani katılan bütün arkadaşlarla yan yana gelip değerlendireceğiz. İyi değerlendirme. Mutlaka faydası olacaktır. Yani e, bu ülkede iş sağlığı ve iş güvenliğinin gelişimine şu ya da bu ölçüde katkısı olacak önemli bir şey yani. O kadar büyük bir enerjinin buradan e, çıkıyor olması. Yani, bir de bu ülkenin bölgesel bir örnek ol, olma misyonu da oluşacak gibi gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Hani bizden daha kötü olan ve kültürel yakınlık, yani coğrafi yakınlık içinde bir konumlandığımız ülkeler biraz sanki biz bir şeyler yapabilirsek bakacaklar gibi gözüküyor. Evet öyle bir rol de olabilir. Ee, bakalım biz de takip etmeye çalışacağız. Ee, çok teşekkür ederiz tekrar. Siz bu yoğunluk arasında yorduk buraya kadar. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz.